Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem Ve ala nebiyyina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi Amma ba'd. Bugün 11 Ağustos 2009 Salı Tevhid mühimmatlarından Fayda serisi derslerimizin 5. dersi Tevfik Allah'tan En son dersimize İslam'da bizim için Akide'de özellikle bizim için Hüccet olan şeyleri, kaynakları söyledik Değil mi? E, dedik ki bizim için kaynak olan iki maslar vardı Kur'an, sünnet Tavsillendirdiğimizde icma ee, ve aklın dindeki yerini söyledik. Değil mi? Şimdi ona kısaca değinecek olursak şöyle bir soru sorayım size. Ee, herhangi bir kişi gelse size sorsa mesela, dese ki akılla nakil çatışırsa ne yapmamız lazım diye sorsa ne dersin? Dedim ki bu sözün cübeldir, yani kapalıdır, tavsillendirmek gerekir. Mesela normal bir insanın aklı nakilet bazen çatışabilir eğer çatışırsa o zaman iki ihtimali var demektir. Birincisi ya de olmayan akıl sahih nakille çatışır ya da sarih akıl sahih olmayan bir nakille çatışır. Derim. O zaman güzel. O zaman ee, kısayası akıl, sarih akıl sahih nakille çatışmaz diyoruz. Evet. Değil mi? Eğer birbiriyle çatışıyorsa ikisinden bir tanesinde sorun vardır. Demek. Evet. Şimdi bugünkü konumuz inşallah İslam akidesinin özellikleri olacak. Bundan e, tabi birçok özelliği var. Bunlardan e, en meşhur olan dört tanesini söylememiz yeterli olacak. Tabii bu dört taneden üç tanesine bugünkü derse değineceğiz. En sonuncusu, dördüncüsü biraz uzun olduğu için onu önümüzdeki derse bırakacağız. Diyoruz ki İslam akidesinin hasaisleri, özellikleri, hasais özellikleri. Tamam mı? Mesela alimler bazen şöyle başlık atarlar derler ki Hasaisul ak e, Akide Islamiyye. İslam akidesinin hasaisleri, hususiyetleri yani özellikleri. Tamam mı? Tabi el hasais cem'u khassisah, khassisanın çoğuludur. El hasais. Mesela dersin ki u bi şey'i, hassan ve hususan ve hususiyeten ve khassisah. İhtassehu bikaza, ay hassehu bihi. Fetah, f-ıxtasça, ve teḫassça, Dersin ki, xası hu bil şey, xasın, ve xususın, ve xususiyetin, ve xüsice. Ve ıxtası hu bı keda, ayı xası hu bıhi. olarak e, kalıpları. Peki, ne demek e, özellik? Yani el-hissîsa ne demek? Özellik ne demek? A derler ki, hiye es-sifetul-bârizetul-mumeyyize. O, ayırt edici bir özelliktir. Tamam mı? Hususiyetlik neymiş? Ayırt edici bir özellik. Yani İslam'ın, o zaman biz, hasâ-i akide dediğimiz zaman, akidenin özellikleri, dediğimiz zaman kastımız ne olacak? Yani kendisinden ayrı olan, kendisinden farklı olan diğer akidelerden, Ayrıldığı özel noktalar demektir, tamam mı? Şimdi dedi ki en meşhurlarını sayacağız İslam akidesinin özelliklerinden en meşhurları dört tanesi, 4 en meşhurlarından dört tanesini sayacağız. Bu derste üç tanesini işleyeceğiz kısaca. Bugünkü ders pek uzun sürmeyecek zannedersin. Dördüncü özelliğini de sona bırakacağız. Peki nedir bu dört özellik? Başlık olarak vereyim: Tawqiyye, Gıybiye, Şemuliye, Vastiye. Bu dört tane özelliği vardır. Bir, İslam akidesinin tev, e, tev, tevkifi olması, dondurulmuş olması. iki gaybi olması. Üç, kapsayıcı şumuli olması. Dört, vasati, vasat bir akide olması. Tamam Şimdi, ilkine gelecek olursak ne dedik? İslam akidesinin özelliklerinden ilki. Dedik ki, اَنَّهَا تَوْقِيْف۪يَّهِ derler adınlar. Tevkifidir. İslam akidesinin özelliklerinden bir tanesi tevkifi olması. Bak şimdi, bunu bilmenin birçok faydası var. Bu özelliği, bu özelliği tabi biz bu özellikleri e, anlatırken, yani başlık olarak verirken içeriğini açacağız ama bunu tabi delillendireceğiz. Bu da ayrı. Ama bunu fıkh etmemiz ve bunu ispat etmemizin birçok noktada, akidenin birçok noktasında faydası olacak. Tamam mı? O zaman diyoruz ki İslam Akidesi'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi tevkifi olması. Yani dondurulmuş olması. Tamam mı? Tevk, tevkifi olması. Yani e, tevkif e, lügatta vakıftan alınmıştır. Tamam duruma Durma. Tamam mı? ders der, dersin ki mesela Et tevkifu fil hac. Hacda tevkif etti. Yani ne? İnsanların e, haçta dur, duracakları mevakiflerde durması denir buna. Tamam mı? Peki İslam akidenisinin tevkifi olması nedir? Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti durdurmuş demektir. Ne manada durdurmuştur? Yani onlara, onlara bazı akidevi mevzuları sunmuştur. Yani akidevi mevzuları, inanılması gereken bütün akidevi mevzuları sunmuştur onlara. Ve beyan etmediği hiçbir şey bırakmamıştır. Ve en son noktada sınırı koymuştur. Yani bunun ötesine geçemezsin. Tamam Tevkif'i bu. Dondurulmuş olması. Yani her ne olursa olsun akide bir mevzudan mutlaka ve mutlaka etrafı sınırlandırılmıştır. Nedir bu sınır? Yani Kur'an ve sünnet bunu çerçeveye almıştır. Bunun dışına çıkamazsın. Yani Kur'an'ın veya sünnetin ispat etmediği herhangi bir şeyi akide adına ispat edemezsin demektir. Do sen burada... Çünkü vakıf aslında, tevkif aslında hapsten de gelir. Hapsetmekten. Yani... İslam akidesi seni hapsetmiştir tabiri caizse. Ney? Seni bir daire içinde hapsetmiştir. O daireyi dışına çıktığın an, tamam mı? O dairenin dışına çıktığın an, İslam'ın sınırının dışına çıkmışsındır. Ve çıktığın sınıra göre sen değer kazanırsın. Masiyetse masiyete göre değer kazanırsın. Küfürse küfre göre değer kazanırsın. Ona göre sana hüküm verilir O ayrı. Ama İslam akidesinin dondurulmuş olması, Kur'an'ın durduğu yerde durmak, sünnütün durduğu yerde durmak demektir. Tamam mı? O zaman bunun gereği şunlar var bak. O zaman bu, bunun şöyle bir gereği çıkıyor ortaya. Madem ki İslam akidesi tevkifi dondurulmuş o zaman bunun mastarlarını beyan etmemiz lazım. O da dedi ki birinci Kur'an ikincisi sünnet. Kur'an ve sünnet. O zaman dondurma noktamız burası. Diyoruz ki Kur'an ve sünnet. Burada donduruyoruz olayı. Tamam mı? Yani e, herhangi bir akılla ispat edilecek bir şey yoktur ancak... Bir şartla Kur'an ve sünnetin muvaffakat etmesi şartiyeti hariç. Tamam mı? Ve yine aynı şekilde iltizam etmemiz gerekir. Kitap ve sünnette var olan bu akideler iltizam etmemiz gerekir. Yani bunları almamız gerekir ve bunun dışına çıkmamamız gerekir. Tamam mı? Şimdi bütün e, bunların delili mesela de, bir delil yeter. Yani bir Kur'an'dan bir sünnete. Mesela Allah Kur'an'da buyuruyor ki: "El-yawme akmeltu lekum dinakum ve etemamtu aleikum ni'meti ve razituhu lekum al-islamu dinen." Maide suresi 3 şayet. Bugün sizin dininizi tamamladım. Bak dikkat et bu lafızlara. Bugün sizin dininizi ne yaptım? Tamamladım. "Ve etemamtu aleikum ni'meti" ve üzerinizdeki nimetimi de şey bugün sizin dininizi kemale erdirdim. "Ve etemamtu aleikum ni'meti" üzerinizdeki nimetimi Tamamladım. Ve radî tulekumun islam Din olarak size İslam'ı seçtim. Bak şimdi. Dikkat et. El yevme ekmel tulekum dînekum dediğinde bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Madem ki dinin kemale erdirilmiş bir noktası var o nokta sınır. O zaman onun dışına çıkamazsın. Dışına çıkamadığın zaman diyoruz ki o zaman İslam demek ki İslam akidesi dondurulmuş. Yani beyan edilmiş son noktası belirlenmiş. Yine Nebis Aleyhisselam'ın dediği gibi مَنْ اَحْدَثَ ف۪ي اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٍ Bukhari'deki hadiste Nebis Aleyhisselam diyor ki Kim bizim bu işimizde yani dinimizde Kim bizim bu işimizde yani dinimizde Olmayan bir şeyi İhdas ederse O reddolunur. Ortaya çıkarsa ne olunur? O reddolunur. O zaman demek ki Kur'an ve sünnetin dışına çıkamıyorsun. İslam akidesini alırken. Durum böyle olunca bu hadis de başlı başına neye delil? İslam akidesi tevkifi. Bak şimdi çok önemli bir nokta var. İslam akidesinin tevkifi olması Kur'an'da ve sünnette akide adını ispat edilmemiş herhangi bir şeyi ispat edemeyeceğine delildir. Bu bir. İkincisi bak burası çok ve çok önemli. Senin İslam akidesini tevkifi olduğunu ispatlaman, dondurulmuş olduğunu ispatlaman Birçok bidat ehlinin kapısını tıkar. Mesela şimdi bidat ehli öyle lafızlarla, öyle elfazlarla şer'i olarak abdettikleri, şer'i olarak kabul ettikleri birçok muhdes bidat lafızlarla İslam'ı ispatlamaya çalışmışlardır. Cevher, araz vesaire, tamam mı? Bu tillafızlarla Allah azze ve Celle'nin, e, Allah azze ve Celle'nin sıfatlarını ispat veya nefide kullanmışlardır. Mesela demişlerdir ki Allah ne alemin içindedir, ne dışarıdadır, ne sağdadır, ne soldadır, ne aşağıdadır, ne yukarıdadır. Tamam mı? Bu bir lafız. Allah ne cevherdir, ne arazdır. Allah cevher değildir, araz değildir, mürekkep değildir, cisim değildir. Bak şimdi hep böyle hiç Kur'an ve sünnetin gerek ispat etme gerek nefyetme noktasında hiç bahsetmediği e, lafızları kullanıyorlar, e, ispatlıyorlar. Bak mesela kelam ehlinin, bidat ehlinin, Akide adı altında yazdığı eserlere bak. Hep böyle mücmel, kapalı, ihtimalli, çetrefilli lafızlarla doludur. Kesinlikle bir avamın okuduğu zaman hiçbir şey anlayamayacağı. Hatta kendi alimlerinin dahi binbir zorlukla anlayabileceği ıslahlarla akidelerini anlatıyorlar. Ve bu ıslahlardan ne bu Bekir bahsetmiş ne Ömer bahsetmiş ne Osman onların tabiyle zavallılar. Zavallı bu Bekir Osman Ali radıyallahu anh. Hiç bilmiyordu bu ıslahları. Ama bak cennetin en üst derecelerine vardılar. Bunların getirdikleri bu cevher olsun, araz olsun, mürekkep olsun, cisim olsun vesaire. Tamam. Bütün bu ıstılahlar kendi akide kitaplarında geçiyor. Ve bu bütün bu ıstılahların hepsi muhtemel. Birden çok manaya var. Hak manada ifade edebilir, batıl manada ifade edebilir. Ama bak ne Allah ne Resulü. Kitabı sünneti apaçık. Baktığın zaman hiç böyle çetrefilli, karışık. Tamam mı? İnsanların zihnini kurcalayacak, insanların zor anlamasına sebep olacak lafızlar yoktur. Ne Kur'an'da sünnette. Şimdi bunlar diyor ki biz bunlarla hitap edelim ki topluma, avama veya biz bu akide kitaplarımızı bu tür lafızlarla dolduralım, ispat edelim ki tamam mı? Bu ilmi bir ortama dönüşsün ya da işte ilmi lafızlarla akideyi ispatlamış olalım. Eğer bu lafızları kullanırsak bunların hepsi batıl. Neden? Bunları en büyük reddetmenin en güzel delillerinden bir tanesi, senin İslam akidesinin tevkifi olduğunu ispatlamandan geçer. Şimdi, biz bunlara soruyoruz. Bu laflar, cevher, araz, terki vesaire her neyse, mürekkep olması, cisim olması, tamam mı? vesaire? Bu türlü lafızların, sizin akide kitaplarında kullanmanız, sizin için dinden. Ama, biz diyoruz ki bu din, yani bu akide, İslam dininin bu akidesi tevkifi. Tevkifi olunca sizin bunun dinden demeniz bu sınırın içinde olmanızı ispat olmasını ispatlamanız gerekir. Çünkü biz demin de ispatladık ki az önce söyledik ki mesela. İslam akidesi tevkifi, dondurulmuş. O zaman senin herhangi bir muhtes bir kavil getirmen caiz değil. Yani İslam akidesini Allah'ın kitapta getirdiği lafızlar veya Resul'ün sünnette bahsettiği lafızlar dışındaki lafızlarla İspatlaman caiz değil. Ancak ümmetin ispat ettiği bazı lafızlar müstesna. Onda da ümmet icma etmiştir. O lafızlarda kimse bir şey e, söylememiştir o ayrı. Mesela Allah, mesela ehli sünnet ne der örnek? Der ki, Allahu fevkal arşi. Allahu fevka arşi. Allah arşının üzerindedir. Bak şimdi. Bir de bir lafız daha e, eklemişler ona. Bâinun min halkihî mahlukatlarından ayrıdır. Evet Allah mahlukatın içine hulul etmemiştir. Ayrıdır. Ama bâinun min halkihi mahlukatlarından ayrıdır lafzı. Tamam mı? Bâin olarak ayrı olarak lafız olarak yok Kur'an ve sünnette. Ama mana olarak sahri. Ve bunun sayı olduğunu selef tarih boyunca kullanmış ve bu lafızda icma etmişler. Tamam mı? Neden? Çünkü bâinun lafzı bâinun min halkihi kullarından ayrı olma lafzı ki onun zatını kastediyorlar Allah'ın hiçbir zaman muhtemel bir mana ifade etmediğinden çok açık, sareh, apaçık, net bir lafız olduğundan dolayı bunu kullanmışlar. Ama bunun dışında muhtes olan kavilleri kullanmamışlardır. Reddetmişlerdir. Mesela Allah cisim midir, dil midir sorusu. Selef'in indinde kullanıldığı zaman selef bunu ne ispat olarak ne de nefyetme olarak kullanmamıştır hiçbir zaman. O yüzden birisi gerçi dese ki Allah mekanda mıdır? Mekan lafzı çetrefilli, karışık, muhtemel birden fazla manaya gelen bir lafız. Tamam mı? O yüzden ne Kur'an'da ne de sünnette Allah azze ve celle'nin zatı hakkında mekanın ispatı, mekan olarak mekan lafzı olarak mekanın ispatı veya mekanın nefyedilmesi yoktur Allah hakkında. Tamam mı? Biz deriz ki Allah mekanda mıdır diyen bir insana deriz ki Allah arşın üzerinde midir? İyi de mekanda mıdır? Allah arşın üzerindedir. Bu sana sorarız çünkü mekan lafsı muhtemel. Yani birden fazla manayı içerebilir. Birden fazla ma mana şeklinde kast yüklenilebilir. Mesela ne gibi? Şimdi bir insan bize sorsa desek ki Allah mekanda mıdır? Biz mekandadır desek. Mekandadır desek. Bu lafsımızda Allah'ı bir şeyler kuşatıyor manasına da gelebilir. Hiçbir şey kuşatmıyor manasına da gelebilir. Durum böyle olunca bunu soran kişiye deriz ki senin mekandan kastın ne? Tamam. Bir insan derse ki Allah mekanda mıdır? Deriz ki mekandan kastın ne? Eğer senin mekandan kastın Allah'ı kuşatan bir yerse Allah bundan münezzehtir. Allah'a hiçbir şey kuşatamaz. Tekrarlıyorum. Mekanda mıdır sorusunu soran bir insana deriz ki eğer senin mekandan kastın mahluk olan yaratılmış bir yer ise Allah yaratılmış bir şeyin içinde olmaktan münezzehtir. Bu hululiyenin akidesidir. Allah mahlukatları hulul etti gibi. Benim içime girdi, dünyanın içine girdi vesaire. Tamam mı? Eğer senin mekandan kastın arşın üzerinde ise ve arşın üzerinde bir mekan, mahluk bir mekan yoktur. Arşın üzeri bir yokluktur. Arşın üzerinde Allah vardır. Tamam mı? Arşın üzerinde bir boşluk dahi yoktur. Allah vardır. Biz bunun şeyini tasavvur edemeyiz. Neden? Çünkü yeri göğüne kapsamıştır kürsü. Hı? Kürsü o zaman bütün mahlukatları kapsamıştır. Ne hariç? Arş. Arş da kürsünün üzerindedir. Allah da arşın üzerindedir. Durum böyle olunca Allah azze ve celle arşının üzerindedir. Ve bu üzerinde olması yaratılmış bir mekanda olması demek değildir. Yaratılmamış bir yerdedir şeklinde veya yaratılmış bir yerdedir şeklinde lafızlar gelmemiştir. Diyoruz ki Allah arşının üzerindedir ama mahluk olan bir mekanın içine dahil olmaktan münezzehtir. Allah ayetlerine buyur: O huvel evvelu ve'l akhiru ve'z-zahiru Evveldir, akhirdir. Yani ilk'tir, sondur. Evveldir, akhirdir, zahirdir, batındır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu dört ismi Müslim'deki hadisle açıkladığı zaman "Huvel evvelu ve ente'l evvel. Felesi kabeleke şey. Sen evvelsin. ilksin, bir öncen yoktur. Ve ente'l Sen ahirsin, Sonsun. Senin sonran yoktur. Yani senin bir bitişin yoktur. Sen ezeli manasında. Sonra diyor ki ve entel e, enta zahiru şey. Sen zahirsin. Senin üzerinde ne hiçbir şey yoktur. Bak. Hiçbir şey yoktur. Şimdi durum böyle olunca ne ne diyorlar? Eğer Allah arşın üzerindeyse ise, Allah'ın üzerine bir boşluk mu kapsadı? Veya Allah'ın üzerinde bir bulut mu var veya e, onun üzerinde bir boşluk mu var vesaire bu tillafızlar kullanıyorlar. Bunların hepsi batıl. Kur'an'da ve sünnette bu tür lafızlara yer yok. Hepsi muhdes bidat. O yüzden Allah mekanda mıdır sorusunu soran insana deriz ki: Allah mekandadır laf, mekanda mıdır, dil midir sorusunda ne kastediyorsun? Yani mekandan ne kastediyorsun? Eğer senin mekandan kastın mahluk olan bir yer ise, yaratılmış bir boşluk, bir yer ise Allah yaratılmışın içinde olmaktan münezzehtir. Eğer senin mekandan kastın arşın üzerindeyse Allah o manada nedir? Söyle. Mekandadır demiyorsun. Ne diyeceksin? Allah o manada nedir sorduğunda? Allah arşın üzerindedir. Tekrar soruyorum. Bir insana desen ki, şey bir insan sana sorsa ki Allah mekanda mıdır? Dersin mekandan kastın nedir? Eğer mekandan kastın yaratılmış bir yer ise Allah yaratılmışa dahil olmaktan münezzehtir. Eğer mekandan kastın arşın ise Allah o manada... O anlamda nedir? Mekandadır demiyoruz. Dikkat et. Çünkü Kur'an ve sünnette ispat veya nefi olarak gelmemiş. Hemen şeriatın koyduğu lafzı kullanıyoruz. Allah o manada arşın üzerindedir. Eğer senin mekandan karşın arşın üzerinde ise evet Allah arşın üzerindedir. Ama bu makluk bir mekan yoktur arşın üzerinde. Yaratılmış bir mekan yoktur arşın üzerinde. Tabiri caizse ademi bir mekan vardır. Yokluk. Tamam mı? Bunu tasavvur edemeyiz. Mesela iftira atanlar ehli sünnet ehli sünnet Allah'ı bir mekanda mahsur etmiştir. Batıl. Meydan okuyoruz onlara diyoruz ki getirin bize bir tane ehli sünnet aleminden Allah mahluk olan bir mekana dahil olduğunu söylesinler bir tane. Diyorlar ki İbn Teymi Allah mekanda diyormuş. Bir tane getirsin kitaplarından. Yüzlerce kitabı var İbn Teymi'nin. Meydan okuyoruz onlara. Buyurun getirin İbn Teymi'nin kitabından. Bilakis İbn-i net ve açık şekilde lafızlarını kullanıyor. Mekandan kastınız ne? Diyor ki mekan Allah Azze ve Celle mekandadır şeklinde bir ispat. Veya Allah mekanda değildir şeklinde bir nefi. Ne Kur'an'da ne de sünnette gelmemiştir. Yani mekanın ispatı veya nefi Allah Azze ve Celle hakkında varid olmamıştır. O yüzden biz ne mekanda değildir deriz ne de mekandadır deriz. Bilakis tavsiyle gideriz. Mekandan kastı nedir? Yine aynı şekilde Allah'ın cisim olup olmama mevzusu. Bir insan dese ki Allah cisim midir? Deriz ki bu cisim kelimesi mücmel. Senin cinsinden kastına bağlı. Eğer senin cinsinden kastın senin cinsinden kastın. Mahluk olan bir mekanda yer tutmaksa veya senin cinsinden kastın parçalardan, cüzlerden oluşmaksa Allah bu manada cüz olmak, cisim olmaktan münezzehtir. Eğer senin cisimden kastın, var olan bir şeyse, eğer senin cisimden kastın, kendisine işaret edilen bir şeyse, evet Allah o manada kendisine işaret edilendir ve o manada Allah var olandır. Ama cisim demiyoruz yine bak, şeriatın kullandığı lafızları kullanıyoruz. Tamam mı? Çünkü Allah kendisine işaret edilir. Nebi Sellem'in parmağıyla işaret ettiği gibi Allah'ım şahit ol, Allah'ım meşhed, Allah'ım şahit ol dediği gibi. Veya bazı rivayetlerde cariyenin e, parmağını kaldırarak Allah semade demesi gibi. Tamam? İşte diyoruz ki o yüzden. Bunlar kitaplarında Allah cevher midir, araz mıdır, e, mürekkep midir, cisim midir? Tamam. Bütün bu lafların hepsi ney? Muhdes. Bu lafları kullanmak bidat delil. Alıyorum akmeltu din dinakum bugün sizin dininizi tamamladım. Eğer o lafızlar dinden olsaydı bu tamamlanan dinin içinde olmuş olurdu. O yüzden bak burası çok önemli. İslam akidesinin özelliklerinden bir tanesi olan tavkifi dondurulmuş bir akide olması akidenin birçok bablarında, birçok kapılarında yardımcı olacak bir özelliktir. Bu özelliği bilmek. Tamam? Mesela en basit örnek İbnü'l-Seymiyye rahimehullah Minhac-ı Sünn adlı eserinde mesela cisim olayını konuşurken nettir tavrı. Mesela İslam'ı özellikle saldıran kasti olarak sırf inadından kininden dolayı adaletsizlik yapan bazı mesela bidat ehli fırkaları ve bunlara müntesip olan bazı kişiler kendileri açık ve net gözleriyle gördükleri halde İbn-i iftira atmışlardır. Ve bununla beraber Allah Azze ve Celle'nin sizin bir topluluğa kin duymanız sizi adaletsizlikten uzaklaştırmasın ayetine tam anlamıyla muvafakat etmişlerdir. Sen İbnü Teymiye'yi kin duyabilirsin. Ama o seni adaletsizlikten uzaklaştırmayacak. İbnü Teymiye'ye getirin meydan okuyoruz. Kitapları ortada basılmış. Buyurun getirin önümüze koyun. İbnü Teymiye nerede Allah cisim demiş. Bilakis al sana kaynak birçok yerinde. Ama en meşhur kitaplarından birisi olduğu için söylüyorum. minhacüs Sünn'e. Demiştir ki cismin ispatı veya nefri Kur'an'da gelmemiştir. Yani Kur'an ne Allah cisimdir şeklinde ispatı vardır keza sünnet, ne de cisim değildir şeklinde. O yüzden biz Allah cisimdir de diyemeyiz. Bak, cisim değildir de diyemeyiz. Tamam mı? Çünkü neden? Cisim, cisim çünkü muhtemel bir kavram. Tamam mı? Çünkü bazı insanlar cisinden kendisine işaret edilen herhangi bir şey. Bak işte bu veya bak bu tarafta tipin tipinde veya ee, mimiklerle veya el hareketleriyle işaret edilen bir şey kastedilebiliyor. Eğer onu kastediyorsanız biz Allah cisim değil midir diyeceğiz. E Allah kendisine işaret ediliyor. O yüzden cisim lafzını kullanmak bidat. Allah cisimdir demek de bidat değildir demek de bidat. Tamam mı? Bu kadar açık. net. Evet. İslam akidesinin özelliklerinden bir tanesi de gaybi olması. İkinci özelliği. Burası da çok önemli. Evet. Gayb, lügatta çekimleri gâbe, gayben ve gaybeten ve gaybûbeten ve gıyaben. tamam? Şeklinde. Nedir manası? Hilâfu şehide ve hadara derler. Tamam mı? Hazır bulunmanın veya şahit olmanın zıttıdır. Gayb. Gayb neymiş? Şahit olmanın veya hazır bulunmanın zıttı. Mesela dersin ki gâbeti şemsu, güneş gaybetti. Yani ney? battı, insanların gözünden gizlendi demektir. Tamam mı? O zaman senden gizlenen her şeye her şeyin zıttına ne denir? Gabe denir. Yani gayb denir. Şehadetin zıttıdır. Tamam. Şahid olmanın şehadetin zıttıdır. Peki İslam akidesinin gaybi olmasından muradımız ne? Diyoruz ki İslam akidesinin Özelliklerinden biri gaybı ya. Bu gaybı olmasından murat şudur. İslam akidesi, aklın, birçok noktada aklın idrak edemeyeceği meseleler içerir. İslam akidesi, tamam mı? Aklın ulaşamayacağı, idrak edemeyeceği birçok mevzular içerir. Ve bun, burada yapılması gereken buna teslim olmak ve mutlak bir şekilde Allah'tan ve Resul'den gelen şeyleri zahiri ve batini olarak tasdik etmek. İşte İslam akidesinin gaybi olmasından murat budur. Yani İslam akidesinin ehli, yani İslam akidesini akidelenen insanların Allah'ın ve Resul'ün duyurduğu şeyleri Allah e, Allah'tan ve Resul'ünden gelen şeyleri ispat etmesi, tasdik etmesi, teslim olmasıdır delili Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Elif lam mi. Zalikel <gülüyor> kitabul Bu o kitap ki onda bir hiçbir ne raib şüphe yoktur. Hudelil <gülüyor> muttaqin. Muttakiler için nedir? Bir hidayettir. Bak. Sonra ne diyor? Ellezine ne bil gayb. Onlar ki gaybe ne yaparlar? İman ederler. Bak. Bu da aynı bundan önceki özellik gibi hani tevkifi de dedik ya bundan önceki özellik gibi faydalı ve çok önemlidir. Bak şimdi, İslam akidesinin gaybı olması, gaybının ne olduğunu anlattık. İslam akidenin gaybı olması bidat ehlinin yine birçok kapsını kapatır. Şimdi, diyorlar ki, bak şimdi, basit cevap. Diyorlar ki, niçin Allah Azze ve Celle'nin siz eli var diyorsunuz? Diyoruz ki, ayette var. Diyorlar ki, eli var derseniz mahlukatlara benzetiriz. Diyoruz ki, hayır. Neden? Çünkü bu bizim için gaybidir. Allah'ın eli bizim için gaybidir. Sonra hemen ayet. Ellezine yu'minuna bil gayb. Onlar ki gayba iman ederler. E Allah arşın üzerindeyse arş onu taşıyor mu? Deriz ki gayb. Ellezîne yu'minûne bil gayb. Onlar ki gayba iman ederler. Derler ki, de, deseler ki işte Allah arşın üzerindeyse arş onu taşıyor mu? Deriz ki ellezîne yu'minûne bil gayb. Onlar ki gayba iman ederler. Ki, derseler ki siz Allah'ın eli vardır, gözü vardır, ayağı vardır dese, de, derseniz Allah'a cüzleri bölürsünüz. Der, deriz ki bu gaybtır Ellezîne yu'minûne bil gayb. Onlar ki gayba iman ederler. Tamam? Deseler ki işte ahiretteki mizan olayı nasıl olacak? Deriz ki bu gaybi mesele. <gülüyor> Bak şimdi gaybi olmasını ispatlaman çok mükemmel bir olay. Ne manada? Şimdi bilinen bir şeyin zararı veya faydası bilinebilir değil mi? Bak şimdi. Veya bilinen bir şey ispat veya nef yollayabilir. Şimdi bunlar Allah Azze ve Celle'nin elini duydukları zaman... Bu ellerin elinin nasıl olduğunu bilsinler ki, şey, bilecekler ki Allah'a yakışmadığını söylemiş olsunlar. E bu gaybi olduğuna göre otomatikman kapıları kapanıyor. Niçin ispat etmeyelim ki? Allah benim elim var diyorsa bitti. Tamam mı? Bak çok önemli bir yere. Şimdi bunlar diyor ya, sen Allah'ın eli var dersen e işte el böyledir, şöyledir, şöyle zararı olur, böyle... İşte cisme benzetmiş olursun, cüzlere bölmüş olursun, parçalara bölmüş olursun, mahlukatlara benzetmiş olursun. E parmağı mı var bilmem ne. Şimdi bir sürü itiraz getiriyorlar sana. Şimdi bu itiraz, onların yaklaştığı metotla ki bu akıl, aklen bile batıl bir itiraz. Neden? Çünkü senin böyle bir itiraz getirmen için o şeyin mahiyetini bilmen lazım. Mahiyetini bileceksin ki zararı veya karını ölçebilesin. Veya hesap edebilesin. Mahiyetini bilmen otomatikmen kapalı olduğu zaman Yani bu kapalı olduğu zaman otomatikmen bunların bütün itirazları çürüyor. Sana her ne kadar getirirlerse itiraz E Allah'ın eli nasıl? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ E Allah arştaysa arşonumu taşıyor. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Tamam. Bu kadar basit. İşte milyarlarca insanlar var. Nasıl cennete sırayı elde zine yu'min onu bir gayb. Hepsi. Bu kadar basit. Çok basittir yani. Durum böyle olunca bu bu, bu gaybi olayı bizim böyle bu şekilde bilmemiz, ispatlamamız birçok şeyde, birçok hastalıktan kurtar insanları. Mesela Allah Azze ve Celle'ye ne olmamız? Teslim olmamız. Ve bu teslimiyette kalbin rahatlığı gündeme gelir. Tamam mı? Evet. Yine aynı şekilde İslam akidesinin özelliklerinden bir tanesi. Bu da çok önemli bir özelliklerinden bir tanesidir. Önemli bir özelliğidir. İslam akidesinin şumuli olması. Yani kapsayıcı olması, kuşatıcı olma olması, her e e içerici olması gibi. Tamam mı? Şumuli olması. Şumul ne? Mesele dersin ki, ''Şemilel emrul kavme şemlen.'' Tamam mı? Bir iş... Ka herhangi bir kavmı etti, kuşattı kapsadı demektir. Tamam? Mesela dersin ki işte melebis-sev. Sev bile ihtimal etti. Elbise ile ihtimal etti. Yani ne? İza adarehu ala kullihi. Yani bir insan herhangi bir elbiseyi bütün جسidine dolandığı zaman o elbise onu şumul etti der dersin. Yani kapsadı, tamam mı? Şumul bu demek. İslam edesinin şumul olması. Yani e, şumul bu demek e, lügat olarak. Peki İslam akidesinin şumuli olması ne? Yani İslam akidesi küçük, büyük. Tamam mı? Evet. Hükümlerden, akideden hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır demek. İnsanın muhtaç olduğu bütün, din adına muhtaç olduğu her şeyi beyan etmiştir demek. İnsanı cennete sokacak, cehennemden uzaklaştıracak her şeyin, her şeyi içinde barındıran bir akide demektir. Tamam mı? Bak durum böyle olunca bunun mesela yine delili işte bugün sizin dinizi tamamlar dedim. Şimdi durum böyle olunca bak İslam akidesinin şumuli olmasını sadece normal dini olarak bakmayacağız. Yani şu manada dini olarak bakmayacağız. Bu demek değildir. Bizim sosyal yaşantımıza bir dahli yoktur İslam'ın değil. Akidenin dahli vardır. Tamam mı? Yani senin bütün hayat nizamını yaşayış şeklini belirler İslam. İslam belirler, sen o İslam'a göre yaşamak zorundasın. Tamam mı? Bu manada şu mulidir. Dediğim gibi bugünkü ders kısa olacaktı ve burada bitiriyoruz inşallah. Tevhid mühimmatlarından faydalar serisi 6. dersimizi e, devam ettireceğiz inşallah önümüzdeki ders. O da e, yine İslam akidesinin özelliklerinden olan vasatîye vasat bir akide olması. Vasat bir ümmet oluşumuzla alakalı. Bu biraz uzundur, önemlidir. Bundan dolayı e, burada iktifa ediyoruz, yetiniyoruz. Altıncı dersimizde buluşmak üzere inşallah. Tevfik Allah'tan. Hadi vallahu a'lemu. Sallallahu aleyhi ve sellem.